Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru Altıncı Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler, ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır. Ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahere kendilerine açık deliller geldikten sonra Bozayı ilah edindiler. Biz bunu da affettik. Ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. And içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası, inkârları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler? ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler, bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz.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 gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine onu ilmiyle ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek, ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.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 onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmıyasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, Sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla Henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyeti beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, İyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde, veya içinizden biri ayak yolundan gelirse, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Ant olsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan on de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, and olsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere Onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple, aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde, Size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey Kamim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, Ey Musa! Orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından, Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, Ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ''Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Öyleyse onlar, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere, oradan, kutsal topraklardan kırk yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme.'' Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine ''Andolsun seni öldüreceğim'' dedi. O da dedi ki, ''Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömüceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biriniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için eylem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde, Ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerine Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevratta İsrailoğlarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa, bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol, yöntem verdik. Allah dilesiydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki öyle istedikleri bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar, mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar... Yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün yapmakta oldukları şey ne kötüdür Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten menetselerdi bu yaptıkları ne kötüdür Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir Aksine onun iki eli de açıktır dilediği gibi verir Rabbinden sana indirilen Onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki, Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, Ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i, ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, Dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz, İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp, Kör ve sağar kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah, her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi, istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkârcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hıristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru